Deniz Aşırı Bozca Adalılar Adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar Hazırlayan ve sunan Deniz Pak 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Aşırı Deniz programından herkese merhaba. Deniz Anlı Temiz'le birlikte 6.sını yapıyoruz değil mi? Biz 6'dan fazla yaptık aslında galiba Deniz. Yani ben demin deneme ses denemesi alırken 6 dedim çünkü 5 diye hatırlıyorum en sonucunu. 6'dan fazla yaptıysak ne mutlu bize yani. Evet arada da yapmaya başladık çünkü. Evet ama desteksiz mi yapmaya başladık? Desteksiz attığımız zamanlar mıydı onlar. Tabii serbest stil diyelim yani. Serbest Çünkü bugün bir her zamanki gibi ya da bazen olduğu gibi bir amacımız var. Açık radyo kapalı radyo olmasın diye destek günleri düzenliyor. 20. senesi mi? 20. Evet. radyo şenliği evet. 20. radyo şenliği ve e, buna katılmak için de her sene değişik yöntemlerimiz oluyor. Birbirine yakın yöntemlerimiz hep var. Bu senede daha old school telefon ve internet sitesi. Aracıyla olabiliyor bu e, adresleri vermek ister misin hazır konusunu ben açmışken tabii ki zevkle açıkradyo.com.tr adresinden destekçi olun butonuyla destek olabilirsiniz ya da 0212 343 41 41 numaralı telefonda destek olabilirsiniz çok güzel bunu da söyledik e, kapalı radyonun da iyi bir fikir olduğunu senle Konuştuk biraz önce. Evet, ying yang gibi yani biraz. Evet, her şeye kapalı radyo. Evet, büyük bir rakip olur mu bilmiyorum ki. Yani radyo kapalıyken de çekerse olabilir. O zaman vazgeçilmez olabilir hatta. Evet, o zaman yani hani ileride enerji krizi falan gibi şeyler olursa. Çünkü 100. yılın ben sert geçeceğine inanıyorum. Cumhuriyetimizi sınayacağını, e, yani hep öyle düşünüyordum bu arada. Yani bir geyikten bağımsız. Böyle bir şeyin 100. yılı tam böyle bir evet abi nereleri damlatıyor. Kaportaya mı sokuyoruz? Mesela arabayı düşünüyorum. Bizim Vossos bizde 33 senedir. Arabatmış 66 model zaten. Hani 100. yılını kaç kaportayla girerdi? Aynı şaseyle mi devam ederdi? Motor aynı mı olurdu? Onu bilmiyorum. Ama yani bence bir açık büfe bir şey olacak diye düşünüyorum. Hepsinden. Bu sadece bu sene için mi söylüyorsun? 100 için. 100 için düşünüyorum orada bizim bir aklımız başımıza gelecek. Hı hı. Orada o 100'den 101'de çözeceğiz. Zaten 101 biliyorsun ilk derse de Evet cumhuriyet Evet. Cumhuriyet 101 201 olacak yani. <gülüyor> evet. Başa Fabrika ayarları. Kapalı radyo orada iş yapabilir. Ee, ama biz açık radyocuyuz yıllardır. Biliyorsun 94.9'da başladık bu yolculuğa. 95'e getirdik. Power FM'in yerinde gözümüz var. Bunu hep söyledim. Ben iddia ediyorum bunu ama açık radyo ait bir iddia değil. Usul usul. Evet. Evet. <gülüyor> destek oldukça yani bu desteğimizin tabii ki bizim de büyük resimde planımız var. Tabii ki radyomuz açık kalsın istiyoruz ama büyük resimde de bu desteğimizle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet. Tüm dinleyicilerimizi de desteğe davet evet, ediyoruz. Evet kesinlikle desteğe davet ediyoruz. Açık radyoya destek olsunlar. Bu arada bunun bir sürü yöntemi var. Yani işte programcı olmak için de orada siteye girerlerse başvurabilecekleri bir sürü yer var. Sadece hani bunu destek olmak değil yaşatmak için bir nevi güzel güncel programlar da olması da fayda oluyor. Yine podcast diye bir sekmede orada bulacaklar. Yani eskisi gibi artık sadece radyo bizim bir kutudan dinlediğimiz bir şey olmadığı için, değil mi? Yani senle sen ilk radyo ile şeyin neydi mesela haşır neşir olduğun zamanlar? Ben hep radyo ile haşır neşir bir insandım. Yani bulunduğumuz yerde elektrik biliyorsun akşam onda kesiliyordu Bozcaada da. Ee, evet, evet. radyo tabi pilli radyo ve o en eski tip radyolar işte midilli radyosu alır bazı çok güçlü RT alır ve TRT'nin bildiğimiz ikinci kanalı üçüncü kanalı onlar çıkar nefis müzikler yayınlanır bu arada hala öyle yayınlanıyor hala evet, evet. çok güzel yani Anadolu'da kıyı şeridinde taşrada hakikaten çok büyük kurtarıcıdır radyo ile ilişki oralardan başladı sonra seninle konuşmuştuk eski yayınlarda kısa dalgaları falan işte hala Evet. anten uzatmalar. Şimdi bu elektrikli arabalarda kısa dalga radyo tarihe karışıyor. Çünkü kısa dalgayı kısa dalgayı elektrikli arabanın sistemiyle onu etkilemeyecek bir şekilde tasarlamaları çok büyük bir dert oluyormuş. E, kısa dalga bozuyormuş o elektrikli arabaların bir şeyini ve kısa dalga da Amerika'da böyle hani onların bir kurulma prensipleri var ya işte ifade özgürlüğü de var orada ama silah özgürlüğü de var falan onların. Böyle bir kendince bir değişik bir şeyleri var. Ve e, orada da işte bu nasıl söyleyeyim sana. Yani halkın işte e, ya da böyle çok uzak yerlerdeki biraz daha e, ücra yerlerdeki e, insanların çok kullandığı bir şeymiş kısa dalga. Ve onlar o kısa dalganın bu elektrikli arabayla ölecek olmasında hani kompüle teorisinden bahsetmiyorum ama e, böyle bir yani mevzu olmuş o. Niye onu da o şekilde tasarlayamıyoruz? Niye hemen vazgeçtik gibi? Evet hala bir önemi var. Her dalganın önemi var. Evet e, bir şey daha aklıma geldi. Yani mesela deprem döneminde telsizli arabalar telsiz federasyonuna üye olup hakikaten lisanslı telsizci olup deprem döneminde iletişimin kesildiği dönemde olağanüstü iyi çalışan birçok insan tanıyorum ben. Traktor onun Türkiye'deki ismi telsiz Hı -hı. federasyonu bir yandan da. Bu durumda mesela elektrikli arabamıza telsiz de mi takamıyoruz acaba biraz kısa dalga prensibiyle de çalışan bir sistemdir o. E, olabilir bilmiyorum. Yani ben de o kadar böyle bir gördüm geçtiğim bir şey olarak var. Hı hı. Çok büyük bir eksiklik olurmuş, onu mutlaka e, tamamlamaları lazım. Bir de hakikaten kısa dalgayla elektrikli arabayı bozuyorsak bu çok yani elektrikli araba üreticileri bize çok kızıyor olabilirler şu anda. Yani bence bir şeyi orta yolu bulunur ya da birinden vazgeçilir bilmiyorum. Bir yandan da Tesla de haklı yani hani internetten oluyor abi o işler demekte de. zaten onda da uğraşıyoruz demekte. De. O yüzden öyle bir tartışma olarak söyledim. Radyodan buralara geldik. Bugün aslında çok önemli konularımız var. Sen de önceden kaç konu başta belirledik. Ee, yeni bir spor dalı var. Evet yeni bir spor dalı evet. var bambaşka gerçekten. Ee, evet. İstersen ilk onunla. Trend topik olduğu için aslında gerçek mi asparagas mı bilemeden konuşuyoruz biraz ama trend topik olmasından aldığımız cesaretle konuşuyoruz biraz da bunu. Evet yani ya da hani bunu bir fikir olarak da tartışıyoruz gibi düşünmek de Evet, yani... yani o haber yalan da olsa evet. o haberin yani hani bu kadar yankı bulmasından demek ki insanların bu konuda bir a neden olmasın gibi hissettiğini anlamak mümkün. Yani neden olmasından ziyade bayağı bir müteşebbislik görüyorum ben e, hadisede. Yani o o kadar naif ve şefkatli bir yaklaşım olmadığı gibi de duruyor. İsveç'te e, seks federasyonu kurmuşlar ve seksin bir spor olarak kabulünü sağlamışlar. 3000'e yakın üyesi varmış Seks Federasyonu'nun ve çok yakın tarihte de bir şampiyona düzenleyeceklermiş. Yani haber ha, gazete işte haberleri. Benim de merak ettiğim şeyler vardı. Yani galiben ediyoruz, evet. mağluben ediyoruz gibi şeyler evet. vardı ama. Kaç oyuncu girip şey, çıkabiliyor? Yani sağlık ekiplerinde kıyafet zorunluluğu var mı? İşte ne bileyim Tahkim Federasyonu var odası falan gibi şeyler olacak mı? Evet onların hepsi. Artı şey ya ama mesela yankı bulması çok mantıksız değil. çünkü mesela e, diyelim düzenli sporunu halı sahili yapan insanları sanki alabilirmiş gibi. Evet. Yani hayatım halı sahan var benim yerine. Evet. E, <gülüyor> hani, eğer herkes spor olarak kabul ederse şimdi hani streçin ya da İsveçenin burada bu tip hani bir takım şeyleri kabul etmişliği olduğu için daha öncesinde. O yüzden hani böyle bir haberi de ona yapıştırmışlar Kırgızistan stander atıyorum en evet. asparagarda. Dolayısıyla herkes benim sevdiği zaman bir spor. O zaman seninle biz de hakem olabiliriz diye düşündük. Evet galiba evet bayağı bir müsabaka olacağına olacağı. Evet, evet. Ee, yani orada yüksek ihtimalle güreş hakemleri biraz daha öncelikli olur yani orada bir, hani, bir rekabet olur ister istemez. Evet ki yetişmiş e, insandan paylaşılır. Evet yani çok olur. gezen bir de çok okuyanmaya benzer tartışmalar olacaktır. Mükemmel. Evet. Baby TV yayınlayabilir. Canına. Baby TV bir noktada hep. Yani Baby TV'nin devreye gireceği bir süreç oluyor istedirseniz. Evet. Yani onunla da Baby TV'ye ikinci kanal açılabilir. Yani yoksa Evet yine... çünkü altyapıya yatırım burada bambaşka bir şey oluyor yani. Hani sadece korunmayarak bir Seks Federasyon'un kendi üyelerini ikiye üçe katlayabilir. Evet. Mutlaka klasmanları olacaktır değil mi? Yani herhalde... Farklı fraksiyonlarda müsabakalar düzenleyecekler. E tabi yani şey e, yani hangi sporun e, şemasını kabul edecekler o belli değil. Yani smaç, aliyop gibi hani bir basketbol jargonuyla mı ilerleyecek? Offside'lar bilmem mi ilerleyecek? Ya da tuş, grecoroman gibi şeyler mi olacak? E, yani hani bunları bilmiyoruz henüz. Evet bu çok sevilen... Yani çok açık var çok sevilen... Serbest stil mi olacak yani kara kocak mı olacak gibi hani güreş terimlerinden düştürsek. Evet. Çok, yani çok sevilen ve çok izlenen spor dallarının kara günü gibi. Biraz yani onların hepsini taca çıkaracak türden bir mücadele. Yani gibi. evet hani kadın erkek şey e, branşlarının hep böyle bir e, işte kazanç eşitliği üzerinden ya da sporun ilgi görmesi bakımından bir sürü parametreyle incelendiği için hani burada en azından katılımcıların her yönelimden alabileceği bir spor olması. Evet. Ya yani ilgiler en dinleyicilerimiz İsveç Seks Federasyonu'na müracaatta bulunabilirler. Çok yakında bir şampiyona evet. olacağının haberini buradan radyo şenliğinden duyurmuş olalım. Verelim ama tabii yani hani bu kadar başvurma konusunda böyle bir hani kesin setrefilli bir başvuru olacaktır İsveç Federasyonu'na, o federasyona başvuru. Onu yapana kadar bence en azından başvuru yeteneğinizde de bir şeyler yapmaya yeteneğinizi geliştirmek için Açık Radyo Destek Programı'nda lütfen yani 0212-343-4141. E, numaralı numara yar ya da işte acikradio.com.tr'da girip orada zaten destek için size hemen yönlendiriyor daha kapıda ne vereyim abim, bizi göreceksiniz tüm dinleyicilerimizi e, radyomuza destek olmaya davet ediyoruz. Yirmincisi düzenleniyor. Aslında mucize gibi bir şey değil mi Türkiye'de böyle bir şey? Evet yani açık radyonun açık kalması gerçekten mucize gibi bir şey. E, hem de yani şey çünkü bizim işte bir sürü sese ihtiyacımız var aslında. Konu ses dalgaları olduğunda. Ben de mesela bir komediyenim. E, meslek arkadaşlarım çoğu bambaşka Hayat yollarından geliyorlar öyle söyleyeyim. Ve hepsi de kendi sesini çıkarıyor aslında yani. Hani. Çünkü bazen çok bizde tepkilerle karşılaşabiliyoruz konuşulan şeylerden öntürü. Ama aslında insanlar genelde orada yani o e, hiçbir şeye dikkat etmeden konuşarak belki ifade özgürlüklerini keşfediyorlar demek mümkün. Çünkü herhangi bir özgürlük sadece verilerek alınarak olan bir şey değil ya keşfedilerek olan bir şey aslında. Dolayısıyla yani bunun bu şartlarda zaten olması gereken bir şey. Bizim de zaten desteklerimiz gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden eskiden yani eskisine göre daha romantik bakış açısı oldu. Eski programlarımızda çünkü bunu da, da her şeyle dal geçtiğimiz gibi bunu da geçebiliyorduk ama bu sefer altını çizmek istedim aşırı denizde. Evet aşırı en deniz. Aşırı olduğu konusunda bir fikir oluşmuş olsun. <gülüyor> aşırı deniz programımızı çok seviyoruz. En az deniz aşırı kadar seviyoruz. Öyle söylemeyeyim ee, hastasıyız yani. Mevsimlik. Ee... <gülüyor> <Evet>. Meraklısına <gülüyor> Meraklısına doğru 0212 343 41 numaralı telefondan Destek olabilirsiniz Bugün birçok şarkı seçtik Deniz Galiba bir tanesini yayınlayabileceğiz ee, Hangisini yayınlayalım Yani benim Ben hep son zamanlarda dinlediğim Şeyleri söylüyorum Onlarda bir farklı çeşitler oluyorlar O sayede sen de her seferinde Öyle bir hem talebin oluyor hem de yayınlama Olduğu için Dolayısıyla özgür davranabiliyorum yani. Son zamanlarda Bonnie Raid'e biraz düştüm aslında. Bir Bonnie Raid'den başlayan bir yol vardı. Birkaç parça üst üste. Ondan sonra sonra oradan bir damara girdim. Ondan sonra o damar beni algoritma diyoruz ya artık. Ondan sonra hani bir algoritmayı sevmiyoruz, bizi yanlış tanıdı diyoruz. Bir algoritmayı daha çok seviyoruz, tam istediğimiz parçaları önümüze getirdi diye. Algoritma da bu parça öneme getirdi. Paul Simon'da. Ondan sonra 50 Ways to Leave Your Lover diye ee, işte sevgilini terk etmen 50 yolu diye bir parça ismi. Ee, böyle hafif bir şey gibi aslında terk edilen Paul Simon şarkıda <gülüyor> ve hani e, ya, bu böyle mi söylenir gibi ifade ettiğinde sevgilisi, sevgilisi de ya bunun 50 tane yöntemi var hangi biriyle terk edeyim seni gibilerinden anlatıyor. Hatta Paul Simon bir noktada şu 50 yolu açabilir miyiz diyor. Onun aklına gelenleri de duyuyoruz. Yani şu bizim hani bütün memleketçe uzun bir ilişkimiz var ya, uzun ve toksik bir ilişkimiz. <gülüyor> o yüzden de sanki hani muanidar geldi şu anda o parçayı çalmak bu sebepten. Yoksa sevenler tabii ki ayrılmaz yani. Gayet tabii. Bir protest evet. parça olarak dinleyebiliriz önermesiyle evet. dinlediğimiz bir yandan. Bunun bir bu yanda. elli değil bir yolu bile olmamalı. Tabii evet. ki buna inanıyor. Yani şu destek hattı günlerimizde özellikle. Evet Paul Simon da sayıyor zaten. Herkel, John, Tom falan Aynen. gibi öyle bir sürü isimler. Biraz var. böyle bana İngilizce öğretiyormuş gibi bir şarkı oldu. Ben de işte arada İngilizce de stand-up yaptığım için böyle bir kulaklıkta onu takıp herhangi birkaç parçayı... ...onu böyle kendi kendime söyleyerek kendimce bir antrenman yapıyorum. Bu o bakımdan da çok iyi eğer İngilizce öğrenen e, genç arkadaşlarımız varsa... Senin oğlunun mesela. Bize çünkü lisede e, Sting'in I'm an English, I'm New York'unu yabancı İngilizce hocalar öyle şarkılar öğretiyordu. Hem söylemeyi öğretiyordu hem de neden işte alien diyor, legal alien diye bir laf var orada. Çünkü onun hakikaten kanunen öyle deniyormuş o insanları. Kanuni yaratık gibi falan. Ondan sonra onun neden öyle olduğunu falan anlatıyordu. Öyle bir eğlence gibi de bakabilirler. Tabii Değil deyinleri mesela. de içeren bir öğretme şekli. Evet. Evet, Şegi çok güzel aksanla söylüyordu onu. Hatırlıyor musun Tiny Desk projelerinde? Çok güzel bir kayıttır o da. Ha evet, Sting'le Şegi evet. Taban üstü söylüyorlardı. Hatırlıyorum o parçayı. Ee, ama biz bugün kendi parçamızı dinleyelim ve dinleyicilerimizi radyomuza destek olmaya davet edelim. Telefon numarasını da parçadan önce hatırlatalım. 0212 343 41 41. Evet, ben söyleyecektim bu sefer yine bir sonrakini ben söyleyeyim. Çünkü hatırlayabiliyorken hazır söyleyeyim diye düşündüm. Harika, anlaştık. Dinliyoruz. Geçen sefer bir, bir paniğin vardı, bambaşka bir numarayı aratacağım. Onlar bambaşka bir yeri yansıyor, destekleyecek dinleyicilerimiz diye. Yani çünkü bizim verdiğimiz gazla onlar yanlış bir yere arasalarda destekleyebilirlermiş gibi hissediyorum. Dolayısıyla numarayı doğru vermek önemli. Aynı zamanda web adresini, internet adresini ben söyleyeyim en azından. acikradyo.com .tr, neden .com .tr. çünkü com aslında ama işte biliyorsunuz hiçbir şeyleri azıcık da aynı sebepten azıcık. 95.0'dan yayın yapıyor, Açık Radyomuzu mutlaka destekleyin, desteklemeyen arkadaşlarınızla da destektir. Seçim konuşması gibi de oldu, bravo. Evet, son <gülüyor> zamanlarda bu ister istemez böyle olmuş oldu. Evet, ee, dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'da 20. Radyo Şenliği özel yayınında Aşırı Deniz programında Deniz Anlı Temiz'le birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dinleyicilerimizi radyomuza destek olmaya davet ediyoruz. Bu e, numarayı sen söyleyecektin. İstersen evet. iletişim bilgilerini senden alalım. Evet 0212 343 4141 numaralı telefondan ulaşıp Açık Radyo'muza destek olabilirsiniz. Aynı zamanda www. www cikradio.com.tr radyo.com.tr adresinde de destek olmak isterseniz size nasıl destek olacağınızı söylüyorlar. E, bence olun bu arada isterseniz diyorum ama tamamen o aslında yani lafın gelişi. İsteyin zaten bu radyoyu şu anda bu yayın dinliyorsanız istiyor olmanız lazım diye de düşünmek mümkün. Kanal değiştirirken denk gelen arkadaşları tabii ki bunun şeyini tutuyor dışında. Hazır değiştiriyorken buraya da denk gelmişken bir destek olup gidin yani değil mi? Yani evet. Çünkü yani evet. Gerçi mesela ben yanlışlıkla bu Ankara havasız çalan FM'e hep denk geliyorum ve <gülüyor> uzun süren trafikte bazen o asıl seçenek oluyor yani. Evet, evet. Gerçek ruh hali o yani o böyle devam eden ritim insanı götürebiliyor. O yüzden belki de hani Nasıl bu benim için marjinal bir tercihse Ankara Havası. Belki Ankara Havası'nın marjinal tercih olmadığı insanlar için de açık radyo böyle bir zevk olabilir. O arkadaşları da yani Dark kors diyebileceğimiz dinleyicilerimiz içindeki evet. onları da harekete geçirmek dileğiyle diyeyim. Çok uzattım ama senin girişinden etkilendim. Mükemmel girdim bu arada yani kaç. aşırı deniz yaptık. Şimdiye kadar o cümleyi yani böyle şey gibi Nadia Comenacci'nin herhangi bir rutinini izliyormuşçasına izledim. Evet. Her an yapabilirsin ama yapmadım falan. Çok iyiydi tabii Çok iyi. Çavuşescu gibi baktım diyorsun ona. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Bu arada bir adada yaşadığım için Deniz, çok evet. ilginç bir karşılaşma yaşadım. Sana bunu anlatmak istiyorum. Ya programımızın ikinci bölümünde ilginç bir konu olduğuna da inanıyorum bir yandan. Buradan da bazı evet. açılımlar yaşanacak, yapılacaktır diye eminim yani ondan. Bir yandan da dünyadaki iklim krizi ve coğrafya Türkiye'lerin değişmesi, dünyadaki biyolojinin, kimyanın, fizik pek değişmedi aslında ama kimya oldukça değişiyor. Bu tabii bütün canlılar aleminde etkilemeye başlıyor. Neyse bu programın sonuyla ilgili bilgileri vermeyeyim ama... Hı hı. ...adada yaşadığım için... ...Bozca'da merkezine biz az ineriz biliyorsun alışveriş yapmak evet, için. Aynen. Bir gün eve gitmeden önce bakkala uğramam gerekti. Merkeze indim. Bakkaldan virajı biraz geniş alıp... ...dur iskelede de hani nasıl olaylar gelişiyor, nasıl tekneler var falan diye... Ne durumdayız? ...ne durumdayız gibi bir oradan... ...150 metre, 200 metre biraz oradan dönmek üzere giderken... Aa, bir baktım bir gemi yanaşıyor bizim e, arabalı vapurumuzun yanaştığı iskeleye. İsmini okudum. Bir araştırma gemisi olduğu belli. Aa Yunus benim üniversitemin gemisi. Ve ben o gemide, yani eski Yunus'ta oldukça yeterli zamanı geçirmiş bir insanım. Vakit geçirdiğim bir tekne olduğu için her zaman İstinye Limanı'nda duran, her gün gördüğümüz bir tekneydi öğrencilik yıllarında. İlgi gösterdim ve arabayı park edip indim. Abi baktım bizim okuldaki arkadaşlar, orada hoca olmuşlar şimdi ve bir araştırma yapıyorlar. Karaburun'da deniz araştırması yapıyorlar. İşte Onur Kurustaseleri araştırma. Arda memeliler, balinalar, yunuslar, akdeniz fokları gibi konuları inceliyor. Orada beni de görünce onlar da memnun oldular. Yıllar sonra İstanbul Üniversitesi'nin o supangle'lerinden de yedim. <gülüyor> evet o aslında korkunç bir tattır ama teknede yaptıkları için daha iyi olmuş. Ama teknede de olsa İstanbul Üniversitesi yemek standartlarını sürdürüyorlar. Onu da anlamış olduk tekrar Çok iyi, mükemmel. Evet. En azından o gelenin yaşatılıyor olması. Evet. Bakteri olarak da çok önemli. Evet İstanbul Üniversitesi gibi büyük üniversitelerde yemekhanede yani hakikaten e, bazen hiç hoşuna gitmez yani yemekler. Orada bir itiraz konusu. O insanı hayata hazırlamak için yapıldığını düşündüğüm bir şey oldu artık benim. Daha sonra geriye dönüp baktığımda sadece beslenme amaçlı değil her şeyde beslenebilme gibi olmuştu. Bizim ok lisede de şimdi vegan yemek falan varmış ama e, o zaman yani şeydi e, gerçekten kendine güvenen arkadaşlarımızı cezbeden bir şeydi. bu yemeği. Evet, işte böyle bir detay yaşandı. Sonra tekneye bindim. Teknede, ya dedim bu bizim tekneye de benziyor ama bu Yunus S. Yani bu Yunus nerede dedim. Abi Yunus bu dediler. Nasıl yani dedim. Tekneyi ortadan bölmüşler deniz. ikiye bölmüşler. Bu arada Bayram Hoca'nın dekanlığı döneminde olmuş bu işlemler. Yani Bayram Hoca o tekneyle zaten en çok hem hal olan profesör doktor Bayram Öztürk. Açık Radyo dinleyicilerini de yakından tanıdığı çok önemli bir deniz bilimcisidir. Ve onun onun döneminde araştırma gemisinin eksiklerini de gidermek amacıyla tam ortadan ikiye bölmüşler ve sekiz metre ilave etmişler tekneye. Baycana. Evet, çok kocaman bir laboratuvar yapılmış. Orada bayağı bir örnekler toplanmış. Yolda da toplaya toplaya gidiyorlardı. Karaburun'dan İstanbul'a dönüyorlardı. Hem araştırmalarını bitirmişler hem de oy kullanmaya gidiyoruz dediler. Ya dedim gemiyle oy kullanmaya gitmek de ne güzelmiş diye. kendi <gülüyor> Bozcaada'ya da işte bir tedarik için uğramışlar. Limon, salata malzemeleri falan gibi şeyler almak üzere uğramışlar. Bir 4-5 saat ve bize denk geldiler. Çok çok çok hoşuma gitti. Şöyle bir espri yaptım. Hani Yunus uzayınca es olmuş. eselikse doğru giden iç gıcıklayıcı bir yola girmiş gibi de geldi bana. Evet. Bence o da bir geleni yaşatmak olurdu. Ama Yunus da olabilir bu. ortadan uzatıldığı için ya da Yunus da olabilir diye düşündüm. Evet. Biraz değil mi? Orta da vurgulayan şekilde. Evet. Yunus es olması yani komik yine bence şey oradaki espri anlayışı. Bir bilim adama espri anlayışı. Sen müzisyenlerin de espri anlayışı vardır ya. Hı hı. Yani iyi kötü anlamda söylemiyorum da bir genelde müzisyen esprisi diyebileceğimiz espriler vardır. Doktor evet. esprisi. Bu da böyle biraz bilim adama esprisi gibi Yunus S. Benim hoşuma gitti. Evet. Seviye evet. yüksek yani. E, e tabi. Yani herkes meşrebince espri yapabiliyor. Evet. evet. Birden müzisyen esprisi deyince böyle viyoloji fıkraları aklıma geldi bir an. Aynen. Mesela <gülüyor> sen onlara hakimsindir. Bir sürü var. Kraların dışında ben de takıldığımız müzisyenler şimdiye kadar yaptıkları esprileri şöyle bir kafamdan geçirdim. Kötü şaka seviyor genelde müzisyenler onu biliyorum. Yani kötü şakadan zevk alma, kötü şaka yapma özellikle değil de o böyle bir ben yani benim de sevdiğim bir şeydir. Yani öyle bir sevmekten e, suçluk duyduğun gibi. Düşünebileceğimiz zevkler <gülüyor> arasında. O yüzden hani çok da iletişim kurarım. Bazen tabii o seviyelere inemeyebiliyorum oksijensi kaldım şeyler ama yine de çok iyi şeyler hatırlıyorum. Konser aralarında herhalde şey oluyor yani hiçbir şey düşünmemeyi sağladığı için falan da rağbet ediliyor olabilir. Olabilir bu arada çok iyi bir tespit bu. Evet. Çünkü ne düşünsen kafanı karıştıracakken aynen. Tabii bu neredeyse olur. böyle bir evet zihin yoyosu gibi bir şey çünkü tespit. Evet. Yunus ise geri dönüyorum hemen. Dedim evet. nasıl durumlar? Denizlerimizde durumlar nasıl dedim Arda ve Onur'a. Arda dedi ki iyi haberler var. Hani kötü haberler var, iyi haberler var. İyi haberleri konuştuk biraz. Kötü haberlerden de konuştuk tabii ama bugün onlardan çok fazla bahsetmeyelim. Kalet'talar çok iyi durumdaymış. Oldukça fazla yavrulamışlar. Hatta İstozu plajında neredeyse basılacak yer yokmuş yani. Çok böyle her Hadi yer ya. yumurtaymış evet. Kerataları bak. <gülüyor> <gülüyor> evet müzisyen esprisi olarak diyorsun. Evet. <gülüyor> çok iyi. Bunun çok aşırı gülmemiz de saçma aslında. Kendimize hazırladık gibi yani ama yani karıtt da yani hani hiçbir şey olmuyormuşçasına hmm. e, hani böyle bir üreme coşkusu yaşam yaşamaları tabii ki bu tıkayacak evet çok güzel kopmuşlar ve artık o yok olma tehlikeleri e, neredeyse artık hani konuşulmayacağı seviyeye geliyor belki de hani karıtt yumurtalarının artık ha, o tekrar kadar gelip de, hani diyorsun yemek e, zorunda kalacağız <gülüyor> acaba burada, evet. oraları görür müyüz bilmiyorum ee, şeyin, yani, konuşulmadı şeyin kadarıyla e, bu arada e, bu Darwin'in işte en sonunda ben bu işin sırrını çözdüm diye çıktığı bir gezi var ya gemiyle. Evet. E, türlerin kökeni. O Galapagos katıldıkta. Adaları döneminde. Aynen. Ve onu da işte o geminin yolculuğu olarak galiba yapı kredi yayınlarından çok güzel bir kitap olarak bastıklar. Bütün çizimleri falanları da var. Bu arada çok şey yani hani... Ee, çok donanımlı tabii ki o zaman bu işlerle uğraşan insanlar. Aynı zamanda gördüğü ornitör çok da güzel çizebiliyor gibi de insanlar olabiliyor. E, tabii. Yani başka çünkü hard disk bilmem ne aldım çekti dijital olmadığı için. Ve böyle şey tabii buldukları her şeyi de yiyorlar yeni tür olarak. Yanda bir deniyorlar. Dolayısıyla bir gastronomik yolculuk gibi de okuyabiliyorsun kitabı neredeyse. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Kaplumbağaların yiyecek olarak çok tercih edildiğini. Gemilere bağlandığını böylece taze durduğunu. Hatta o kadar popüler olduğunu ki bir noktada e, yani nesillerinin ondan tükenecek noktaya geldiği. Ve ilk hani biz bunu yemeyelim hayvanlarından biri oldu. Yoksa bitireceğiz abi gibi. Hmm. Evet söylemeyelim onu söyleyince üç tabak daha söylüyoruz gibi bir şey yaşanmış. Yani bunlar da bir yandan da hani evrim teorisinin bulunması sırasında olması da komik geldi bana. <gülüyor> Evet çok çok iyiymiş. <gülüyor> ee... Neydi o yediğimiz o var ya falan gibi muhabbetler. <gülüyor> şey isim koydu mu abi daha koymamışlar diye. <gülüyor> Yani koymamış olabilirler. Şey olabilir en azından. Yani hani orada da bir biz bilimsel gözlem kesin devam ediyordur yani. O adamları tanıtılıyorsa. bilim adamı da öyle bir şey. Evet ilginç bir şey daha söyleyeyim. Ee, bu arada isim koyulmuştur. Yani çoktan koyulmuştur. Dünyadaki canlıların yüzde yetmişine bir kişi koyuyor ismi biliyor musun? Carl von Liene diye bir adam. Ee, buna diyorlar ki binomyal nomenklatürün babası. Yani 1700'lerde yaşayan sanırım Hollanda, Belçika, Danimarka... İşte bu sınıflandırma birisi. muhabbeti değil mi ya? Tabii tabii sınıflandırma evet. evet <gülüyor> taksonomik isim verme işte çift isim, cins ismi, tür ismi verme hali Carl von Line. Dolayısıyla onun ismi vardır zaten ama tabii Galapagos'ta falan o adam nasıl yapıyor bilmiyorum. Dünyadaki Yok, canlıların... Kullanıyorlardır. Yoksa şey değildir yani. Gayet adam, Hayvanlarımıza tarçın ismi verebilmemizi sağlayan adam değil. <gülüyor> tabii gayet. gayet Latteden çok iyi köpek ismi olur var ya gibi birisi değil yani sonuçta. <gülüyor> Hiç alakası yok. <gülüyor> Hatta şey ya bütün canlıların yüzde yüzde yetmişine e, isim vermek ne kadar çılgınca bir şey değil mi ya? Bütün canlıların. Yani... Evet, isim babası adam ve yani şey tekrarı da düşmemiş tabi Yani ona da Ali diyelim gibi şeyler de yaşanmamış yani. Biraz yaşanmış ee, o yani. Bütün eş dostu, makraba tabii tabii. Öyle sıkıntıları var o adamın. Ben okumuştum bir yerde. Bir noktada maçı anlatmış mı yani? Evet, evet. E tabii bütün %70'in isim babası olmak ya yani adam da herhalde öyle bir sorumluluğa girdiğinin farkında değildi belki. <gülüyor> ya da yani adamdan sonra bulunan... Evet, bazen tabii bir takım sistemler kurulduğu zaman Sistemler öyle bir... Yani onu bulan bir adam oluyor gerçekten. Özellikle eski zamanda. Ya da birkaç kişi oluyor. Mesela ben de işte yakın zamanda yazdığım bir şey için bir şeyler araştırıyordum da. Yani insanlar bilgisayarı keşfetmedi. İlk önce bilgi saymayı keşfetti diye anlatan birisi vardı. Program yani program derken programlama dili. Bulan bir adam aslında Steve Jobs'a yaşıt. Yaşı sayıdı Steve Jobs. Onun kuşağından yani. Ve işte bu artık neredeyse konuşarak kontrol etme noktasına geldiğimiz... Ya da programlama noktasına geldiğimiz bilgisayarlarla ilgili. Orada da işte iş dönüp dolaşıp Aristo'nun mantık ve ilk böyle aslında o datayı nasıl soyutladığını meydanda işte o bir herhalde forum olmalı. Forumda tartışan insanların o gün tartışılan şeylerin ve karar verilen şeylerin. Böyle bir işte 10 konu tartışıldı, 4 kazanan sarışındı falan gibi hani bütün soyutlayarak datalarla düşünmeye başladı, bir andan bahsetti. Tabii ki ben hani da anlattım ama. Ve yani ilk önce aslında mantığı bulmanın bütün bilgisayar dilinde ne kadar önemli olduğundan bahsediyordu. Yani biraz bazen o köprüden önce ilk çıkış adamları var herhalde bazı konularda. Evet, biraz da tabii o devre temellerini tamamen sindirdikten sonra öyle bir düşünce metodu geliştirebiliyor olmak hali de var. E, tabii. Evet, o çok ağır bir bilginin sonrasında sakinleşme süreci gibi de. Evet, o after party'de boş durmayanlar gibi anlıyorum. <gülüyor> Tam öyle yani, evet. Ya son çok az vaktimiz kaldı. Bir konu daha var. O da balinalar. Balinalar son dönemde... Ben çok sevdiğim, sürekli düzenli videosunu izlediğim, bir gün yanında yüzmeyi falan düşündüm hayvanlar. Sen o haberi verdin, havalara uçtum yani bildiğin. Akdenizimize kadar gelmiş 12 metre endirelim. Tabii 10 12-13 metre boyunda bir kaşalot balinası. Yani o kaşalot tam, hangisi oluyor Kaşalot yani? küt burunludur böyle e, neredeyse köşeli. Yok hayır mavi balina o Daha en büyük balinu. O işte şey beyaz balina aydınımsı olanlar var. Yok, aydın, hayır dümdüz burunlu. Dümdüz burunlu böyle bir şey ha, satır tamam. gibi yani. Tamam dediğimiz standart balina en standart balina. Evet satır gibi evet, formu sapı yok yani işte hani kuyruk var onun yerine öyle bir arkadaşımız Marmaris'te görüntülenmiş çok heyecan uyandırmış ilk önce çok korkmuş insanlar sonra coşmuşlar ve bir, bir sürü videoları vardı bizde çok böyle yüksek bir sevgiyle ilgiyle karşılaşmış karşılanmış. Bu hayvanlar genelde ceviri tarıktan geliyorlar. Tabii. Hani süveyş kanalında pek kullanmıyorlar. Orada bir şekilde geri gidiyorlar. Bir sürü küçük tür süveyş kanalından geliyor. Yani Akdeniz artık Hint Okyanusu türleriyle doldu. Hatta o Hint Okyanusu türleri Akdenizdeki canlıların çoğunun yaşamasına engel olacak kadar çoğaldılar ve evet. başkalaştı. Yani hep o haberleri duyuyorsundur zaten. Ya ee, o bütün türlerde var işte, somonlarda var, falanlarda var. Özellikle bu ilk kolonileşme zamanı da bir sürü hayvan götürülüyor getiriliyor götüren ayrı zarar veriyor getiren ayrı zarar veriyor Avustralya kıtasında var Amerika'da var <gülüyor> neredeyse yani insan göçüyle yani neredeyse değil çok özellikle gemilerle de çok giden türler var fareler falan gibi Tabii onlar var. İşte Rapana Hı -hı. Venosa türü vardır bir tane deniz kabuklusu. Herkesin Hı -hı. evinde bir dönem kül tablası olarak bile kullanılmıştı. O mesela Japon denizinden geldi. Neyse konuyu dağıtmayalım. Türkiye'de bayağı böyle şeyle karşılandı. Fakat İsveç'te bir balina ile karşılaşmışlar. Bir dönem Karadeniz'de Aydın diye bir balina vardı hatırlar evet. mısın? Sevgiyle öldürdük biz onu. Ee, Malmoh. Öldürdük Malmoh. mi onu ya? Öldürdük galiba ya onu. Aa, bilmiyordum onu. Hmm. Ya öyle, öyle hatırlıyorum ben. Arkabetini bilmiyorum. Yani hiç şaşırmadım da bir yandan söylediğinde ama çok ama üzüldüm. Ama yani, yani öldürmek üzere öldürmedik de. Hmm. İstemeyerek yani aslında. Galiba. Kazayla. <gülüyor> evet, evet. yani, aynen. Ama şey bu ajan olarak suçlanan balinadan bahsediyorsun değil hmm. mi İseçti? Işte. Ben İsveç'tekini birden ajan olarak suçluyorlar. Bu aynı tür. Delfin Leucas Leukas diye bir tür bu. Bir Delfin isminden de belli bir Yunus türü aslında. Yunusa <gülüyor> benzer bir ifadesi var ve çok sosyal bir balinaymış bu. Yani tamamen Kuzey Denizi'nde kutuplara yakın bölgede yaşayan bir balina türü bu. O bilgilerden... Dediğimiz balinalardan da biraz daha küçük. Norveç'te bir ilk karşılaşılıyor bu balinayla, aynı balinayla. Aynı balinanın üzerinde bir kemer var. O kemerin üzerinde bir işte GoPro falan gibi bir aletin takılabileceği bir aparat var. Ve bir, bir iki aparat yerleri daha var. Norveçliler bunda pek ilgilenmiyorlar. Zaten Norveç'te de kalmıyor hayvan. İsveç'e doğru geliyor. İçeriye giriyor yani o denize giriyor ve İsveç'te bu kemeri ve bu aparatları görenler İsveç'te bayağı büyük bir gündem oluyor yani casus bu diye Rus casusu diye çünkü üzerinde Saint Petersburg falan gibi şeyler yazıyor. Kimlik çıkıyor, gibi şeyler, çıkıyor gibi şeyler oluyor oradaki ekipmanların üzerinde. Bunlar da çok tabii gerginlik de var biliyorsunuz. Rusya esiyor gürülüyor. Onlar başka şeyler yapıyorlar. Herkes bir şey yapıyor. Yani çok dünyanın en dinamik olduğu dönemlerden bir tanesi. Hatta saçmaca dinamik olduğu dönemlerden bir tanesi. Bu arkadaşı da özel olarak eğitmişler ve bilmem ne diye endişe verici bir canlı diye. Balinaya karşı bir paranoya gelişiyor. İsveç'te böyle bir sert tutum içerisindeler. Bizimkiler çok sıcak alkışlarla ve çığlıklarla karşılıyorlar balinayı. İsveç'te de böyle bir karşılama var, böyle bir bilgi vermek istedim. Güzel bilgi, ben eğer biz Türkiye olarak bir balık ajanı yapacaksak ben sardalyadan yanayım, oy oy oyumu kullanıyorum. Evet, hamsi yani, de fena değil. Hamsi de sardalyada yani, hem bir ödür bindirdirize bin söyleyemiyorum bile, evet. Evet. ona yakın bir şey var. Hani bir tane balina değil, hakikaten bir sürü mikroçip değil sardalya düşündüm ya da hamsi sardalya yani daha yağlı olabildiği mevsimler var ya yine oradan aldım ondan sonra o sanki bunu dinlerken aklıma o geldi yani evet ben de yani sen söylediğin üstündeki uzmanlığımızı da katarak <gülüyor> evet İHA'lar, sihalar ve sardalyeler evet Aynen. çok evet İhalar, sihalar ve sardalyeler çok güzel bir film ismi olabilir üçleme olabilir Artık siz nasıl uygun <gülüyor> görüyorsanız, sen bunu e, anlatırken ben de sen balık değilsin ki oyunu aklıma geldi. Evet, Mihran ee, Evet, Ona da selam olsun buradan. Ve 20. Radyo Şenliği'nin Deniz Aşırı özel yayınının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İstersen son anonsu sen yap. Ee, öncelikle bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler Emre. Aşırı Deniz'e hem de Açık Radyo'yu dinlemeye devam ettiğiniz için destek olmak isterseniz daha çok da dinlemek için yapmanız gereken çok basit. 0212 343 4141 numaralı telefonu arayabilirsiniz ya da acikradio.co.tr adresine girip oradan destek ol butonumuza basabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Yakında biz Aşırı Deniz'i böyle olağanüstü bir gündeme olmadan daha virajı geniş alarak yapacağımızı da konuşmuştuk seninle. Evet, Onunla Bunun... müjdesini yine verelim. Evet. Beklemeye devam edin gibi bitirelim. Harika. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de buluşuncaya dek. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.